Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan ve sunanlar ve Yıldray Karakiyar. <gülüyor> Dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın Bir Doğa Kitabı hoş geldiniz. Günaydın herkese. Ee, bir kez daha telefonla e, yapmak zorunda kalıyoruz canlı yayını. Bu sefer de size yakalandık. Evet, her, ee, evet. her bir şey oluyor. bir şey oluyor ama saygı uyuyor en azından. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ondan yana rahatız. Ama size yakalandık. Dolayısıyla e, yine telefondan yapıyoruz canlı yayını. Ben pek eğlenceli bir kitap seçmiştim bugün için. Hala da onu seçmiş durumdayım. Niye öylemiş geçmiş zaman bilemiyorum. Ee, Templeton ikizleri ve Parlak Fikirleri. Bu kitap Vedas kitden çıktı. Ee, birkaç ay oluyor çıkalı. Ee, yazan Alice Weiner ve resimleyen de Jeremy Holmes. Türkçe'ye çeviren Mercan Murda Kuler Ulu Engin. Ee, kitap bir kere hani ben hep bu şeye dikkat ediyorum ve aslında ısrarla vurguluyorum. Mesne olarak... Şu anda bu kitap çok keyifli bir kitap. Yani evet. Bir kere onu söyleyeyim. Cildiyle, e, sayfalarıyla yani kağıt kalitesiyle vesaireyle benim çok hoşuma gidiyor. Sert kapak olunca ne kadar etkili oluyor değil mi? Ya yani sert kapak etkili yani ama sert kapak başka bir doygunluk hissi veriyor ele aldığımız zaman. İyi hazırlanmış sert kapak diyelim. Çünkü nice sert kapaklar gördük ki hani Evet, <gülüyor> Yani evet. Dolayısıyla hani iyi hazırlanmış sert kapaklar evet çok keyifli oluyor. Sert kapaklı bir kitap e, Bilir misiniz bu şey vardır. Ne, blueprint ne denir? Özel baskı. Hı hı. Kitabın geneli sanki bir proje dosyası. Yani dosya biçiminde değil kitap ama hani o sayfalar böyle bir özel evet, baskı alınmış. şey gibi e, karbon kopya şey gibi, e, gibi. evet eskiden öyle mimari projelerde falan kullanılan bir şey değil mi? Evet o işte, o, o hissi e, veriyor. Çünkü kitabın bu içeriğiyle çok alakalı aslında. E, kahramanlarımız Abigail ve John adlı iki çocuk, ikizler ondan sonra bunlar işte Profesör Templeton'ın çocukları, ikiz çocukları. Şimdi hikaye şöyle başlıyor aslında yani yazarla başlamamız lazım. Yazarımız sorunlu bir yazar. Yani aslında istekli değil bu kitabı yazmaya. O yüzden giriş yazmış işte. Kitabın böyle bir künye bölümü var onu geçiyorsunuz. Giriş diye bir tabela asın yukarıdan böyle bir çengelle mekanik bir düzenekle başlangıç yazıyor büyük harflerle ve hemen altında da son nokta. <gülüyor> <gülüyor> yani kitaba böyle başlıyor çünkü <gülüyor> yazarımız aslında bu kitabı yazmak istemiyor çok bir şey niyoyu falan hani... gibi <gülüyor> yani hani son yazarak eğer becerebilirse bizi kandırıp kitabın devamını yazmaktan kurtulmaya çalışıyor burada. <gülüyor> Ama sayfayı çevirdiğimiz zaman o da anlıyor ki <gülüyor> tabii bundan kurtulacak Hikayeyi anlatacak. Ee, bu isteksiz yazar aslında şeye denk geliyor. Yani Bazen yani hani bir yazar tıkanıklığı meselesi vardır ya. Bir türlü başlayamazsın, yazamazsın, edemezsin. Ne yapacağını şaşırırsın. O da sanki o tıkanıklığı bir malzemeye çevirmiş gibi. Hani öyle bir tıkanıklığı yaşamadığını bilmiyorum tabii yazarın ama. Hani o Hı -hı. hissi verdi bana. Onu bir malzemeye çevirmiş ve eğlenceli bir biçimde o tıkanıklığı atlatma. Kendisini atlatmaya evet. çalışmış aslında sanki. Yani beni uğraştırmayın ne böyle uğraşın ne <gülüyor> siz okumakla uğraşın hani başlamadan bir Ya evet gibi. şimdi e, kitabın önemli o anlamda önemli bir bölümü de var kendisini en iyi ifade ettiği yerlerden bir tanesi kitabın bütün öykünün içine daha öyküyü anlatmadan bunu anlatıyorum ama okuyalım anlatalım diye bir bölüm koymuş. Ee, ve çeşitli sorular, testler falan yaptırıyor bölüm. Ee, girişte işte bu son yazıyor. Yan sayfada da şöyle yazıyor. Okuyalım, anlatalım. Bir, girişi beğendim mi? İki, sence beğenip beğenmemen zevze kadar umdumda mı? <gülüyor> <gülüyor> yani son derece ukala, işte böyle hani... Evet. şey Hani böyle bazı kitaplarda Gerçekten okuyalım anlayalım Bölümleri oluyor ya Aha. Onlarla da bayağı dalga geçmiş değil mi yani ya Yani işte, evet. sorular Sorduğu sorularla ya da testlerle Aynen öyle yani kitabın O göndermesine zaten değinmek istiyorum Şimdi hikaye şöyle ee, Bundan 13 yıl önce diye başlıyor kitap Bu son bölümü geçtikten sonra ve ardından da Diyor ki şimdi düşünüyorsun niye 13 yıl sonra Hani daha hiçbir şey olmamış diye Bizim ikizlerin doğduğu güne Gidiyoruz. İşte anne hastanede doğum yapıyor ama hazırlıksız yakalanmışlar. Ee, profesör Templeton da okulda işte sınav yapmış. Sonuçları kontrol ediyor falan ve odasına bir öğrenci giriyor. Diyor ki bana diyor hani geçer not vermelisiniz, F vermişsiniz ama benim C'ye ihtiyacım var. İşte o da diyor ki ne yapayım diyor. Bütün sınavlarda kopya çektim işte. E, ama diyor bütün derslerinize girdim ve girdiğin her derste uyudun. Hani sana C falan veremem. Aha. Senin F ve hayatında ilk defa bir öğrenciye F vermek zorunda kalıyor falan. Aha. Ondan sonra işte e, öyle bir tartışma varken e, sekreter gelip diyor ki e, bebekler geliyormuş. Yani telefonla haber verilmiş. O da anlamıyor önce bebekler mi? aman Allah falan yıp hastaneye koşarken dank ediyor kafaya nasıl bebekler yani. Ne kız ikiz geliyormuş falan işte bütün o doğum macerasını yaşıyoruz ve ondan sonra 13 yıl sonrasına gidiyoruz. Hı. Fakat bu sefer acıklı bir durum var çünkü e, annelerini kaybediyorlar. Evet. Anneleri bir biçimde ölüyor ve bunun üzerine çocuklar işte üzgünler tabii ama e, Profesör Temple hiç atlatamıyor durumu. İşte iyice içine kapanıyor falan. Bu arada Profesör Temple dediğimiz adam işte okulda, üniversitede ders veriyor bir mucit. Yani enteresan e, bir e, adam e, çeşitli icatlar yapıyor aslında. Yani önce yani eşini kaybetmeden önceki hayatı sürekli icatlar yapmak üzerine Aha. falan ve işte bilimsel makaleler vesaireler. Mesela şöyle bir şey icat ediyor. Basınçlı havayla çalışan ayak pedallı mandallı tutturmalı sayfa çevireceğim. <gülüyor> <gülüyor> bu cihazın, bu alet onların aile içindeki konusunda alet. Bu aletin e, icat etmesinin nedeni piyano çalanlar için e, hani nota çevirmek çok zor bir iştir. Uh -huh. Sırf bunun için bir adam evet. olur ya. O yüzden diyor ki pedallı bir düzenek kurarsak çalan hani basar pedala o ben havale tuturur. Evet ama eğer hava ya da iyi yapılmamışsa birkaç sayfa atlayabiliriz <gülüyor> böyle bir sorun var. İşte, dolayısıyla hiç tutmamış bu icadı ama kendisi kullanıyor. Çünkü şeyi fark etmiş yemek yerken de bilimsel makaleler okumaya devam edebileceğini bu alet sayesinde fark etmiş. Dolayısıyla sofraya falan bu aletle oturuyor. Böyle bir adam ve işte başka icatları da var vesaire. İşte ee, İçine kapanmış bir durumda eşini kaybettikten sonra ve çocuklar da biraz daha normale dönmüşler. Tabii çocuklar hı hı. daha kolay toparlamışlar ve bir köpek istiyor çocuklar. Ee, daha önce de işte bir sürü başın etini yemişler aslında babaların, annelerin falan. Hep işte bir şekilde geçiştirilmiş. Tamam biraz büyüyün bakarız, düşünme falan gibi hani yöntemlerle. Fakat bir düzenek kuruyorlar ve babalarına bu isteklerini bir alet, hani demin alet hmm. sözcüğünün önemi oluyor ama onlar da onu fark ediyorlar. Alet yaparsak olur belki diye. Bir alet yapıp babalarına söylüyorlar. Bir köpek alınıyor bu şekilde. Babaları o ruh halinin içindeyken hani uh -huh. yine de bu köpeği alıyor falan. Ve sonra köpeği dolaştırmaya çıkıyorlar, ediyorlar vesaire. Derken adam açılmaya başlıyor bu sayede. Hani sokağa çıktıkçıktan. Uh -huh. Ve e, işe geri dönmeyi düşünüyor. Hatta o kadar radikal davranıyor ki evi, üniversiteyi çalıştığı, üniversiteden hepsini değiştiriyor. Ve taşınıyorlar. Yeni bir üniversiteye gidecekler falan filan. işte gidiyorlar. Orada... Ee, i̇şte çok enteresan bir üniversite. Mesela teneffüs oluyor yani ders arası oluyor. Ee, bütün öğrenciler hani çıkıyor üniversitede ne yapılır? Çimenlerde yayılırsın efendim bir frizbo oynarsın falan öyle şeyler yaparsın ya. Bunlar da öyle yapıyor. ama şöyle. Mesela bütün öğrenciler e, simetrik biçimde yerleşmiş. Herkes aynı anda frizbileri atıyor. Hepsi bir yerde böyle kesiştik birbirini geçiyor falan. <gülüyor> tamamen mekanik. Fil akroloji kapılığı gibi bir şey. Ya tabii şey. hani tamamen o bilimsel düzen hani. Öyle bir kafa düşün yani. Zıp zıp zı zı zı zı bir şeyler yani. Ondan sonra işte e, oraya gidiyorlar. Fakat orada enteresan bir e, şeyle karşılaşıyorlar. İşte bir afiş var. Çünkü profesör sonra orada bir konferans da verecek. Hani bir ünlü bir mucit olarak. Aha. Afişte işte böyle şeyler görüyoruz. Mesela hatasını düzelten kalem. Pilli kürdan. Ne işe yaradığımı hiç bilmiyorum. O pilli <gülüyor> kürdan var. Mesela, Kendiliğinden dönüyor herhalde. Evet bu çok enteresan bir icat. Köpekle çalışan kaka toplayıcı. Oo bu güzelmiş. Evet gerçekten eğlenceli. İşte mesela sarımsak kabuğu soyucu, e, ayarlamatik tramplen işte. <gülüyor> Kendinden diklenmeli kitap desteği. Aa bak güzel. Evet gibi icatları var. İşte bununla ilgili bir afiş yapmışlar. Fakat birisi afişin üzerine hırsız yazmış kocaman. İşte çocuklar fark ediyorlar falan filan hani ne oluyor ne bitiyor derken işte gidiyorlar babalarının konferans saati geliyor bilmem ne ve bir adam çıkıyor ortaya. Babalarının e, anlatmaya çalıştığı icat da şey ee, özel tek kişilik helikopter. Ortaya çıkan bu adam diyor ki o benim icadım aslında bu bir yerden tanıdığımız birisi aslında Aa. ve derken olaylar gelişiyor buraya kadar giriş bölümünü anlattım i̇şte, <gülüyor> evet çocukları kaçırıyor işte bu insan sırf babayı ikna çünkü babadan diyor ki o icat benim ve bunu herkese açıklamamı istiyorum halbuki öyle bir durum yok falan filan işte hırslı bir tip ondan sonra çocukları kaçırıyor ondan sonra çocuklar e, oradan kurtuluyor bu arada babaya bir şeyler olur falan filan bir sürü e, bu arada yazar da sürekli falan filan peşmeken hadi bakalım falan diye konuları yetiştiren <gülüyor> bütün metin boyunca Ondan sonra işte bu olaylar gelişiyor. En sonunda tabii ki çocuklar e, bir biçimde kurtuluyorlar ve bütün olay e, mutlu son diyelim. Mutlu sonlar bitiyor hepimiz için. Şimdi kitapta e, benim çok ilgimi çeken bu hani işte cildinden tasarımından falan bahsettim. Grafik tasarımı da çok keyifli kitabım. Şimdi bilim insanları, mucitler, işte icatlar, aletler vesaireler olduğu için kitapta hı hı. sürekli olarak. Kitapta mesela iç kapak hani o sıvama sayfalar olur ya hı hı. kapak içinde. Mesela orası bir alet çantası gibi. İşte dişli var, vidalar var, tornavidalar çeşitli falan. Hani öyle Hı -hı. çok güzel düzenlenmiş bir sayfa. Sonra e, işte sürekli böyle sen çok seversin böyle bir kareli kağıt. Evet, üzerine böyle evet. bir proje çizilmiş. Böyle bir silik silik yazılmış, etmiş falan filan. Hep bir taslak. Tabii hep böyle bir, bir takım şey. işte e, mekanik kollar, yaylı ne bileyim. Mesela şey, lambalar vardı ya böyle çizim lambaları kullanan akrabat lambalar. Onlar gibi bir şeyler bir parmak bir yerden çıkıyor falan. Sürekli bu mekanik vurgular uh -huh. e, var kitabın tamamında. Zaten bu hani yine unuttum baskı şekli mavi kağıt uh -huh. üzerine bu baskı yapılmış olması o zenip, uh -huh. e, havasında olması da zaten hani çok o proje durumunu sürekli hissettiriyor. E, şimdi e, kitabın önemli bir kısmı içinde bir takım bulmacalar barındırıyor olması. Yani bu e, biraz önce dedim yani ya, yazar okuyalım anlatalım diye bir bölüm hazırlamış. Hı hı. Şimdi okuyalım anlatalım e, bölümünde. <gülüyor> şurada koymuş, bak şurada. Tabi şimdi okuyucu kim, anlatıcı kim, anlaştık mı? Bir yani, <gülüyor> soru. <gülüyor> soru var. Yani bu sürekli böyle sorular soruyor e, ve şey e, yani hakikaten o kadar abuk sabuk yerlere bağlanıyor ki e, sorular. Ondan sonra şey yapıyoruz. Yani bizi e, şaşırtan. Bir takım durumlar. Eğlenceli bir takım durumlar yaratıyor. Bir de bulmacalar var. Hı hı. E, onlar işte örtük bulmaca diye bir şey. Hı hı. İşte bir takım şifreli mesajlar. Çocukların onları çözmesi gerekiyor vesaire. Onları da beraber çözüyoruz. Bu arada. O da çok eğlenceli. Tabi burada çevirmene mercan mercen, yurdakular, Engin gerçekten çok evet. başarılı bir biçimde çevirmiş bütün bunları. E, kitabın benim en çok hoşuma giden yanıysa içerikle ilgili bir şey söylüyorum şimdi iki şey. Bir tanesi bu işte bir adamın ortaya çıkıp o benim icadım aslında dediği sahnede profesörten bulduğunu söylediği bir şey var. Yani hani herkesin fikri olabilir. Önemli olan o fikirle ne yaptığındır. Yani yapmadığın bir şey hani evet. herkes çünkü tek kişilik bir helikopter düşünmüş olabilir evet. çantada. Daha ben bunu düşünmüştüm. Evet. Bu bir Ama kim yaptı? O fikri alıp kim çalıştı? Aha. Bütün sorunlarını ortadan kaldırıp gerçekleştiren nasıl bir çalışma yaptı? Yani bu aslında hikaye diye. Bu bakış açısı. Çok önemli. Yani aslında kitapta inanılmaz didaktik bir durum var, değil mi? Evet. Asla hissetmiyorsun. Yani didaktik filan diye kitap o anlamda söylemiyor. Ama müthiş bir bakış açısı veriyor. Uh -huh. İkinci çok önemsediğim şey de çocukların kaçırıldıkları sahnede benim çok hoşuma giden bir bölümü o. Ee, i̇şte bir bozluğa kapatılıyorlar. Bozluğa böyle demir parmak gibi pencereleri var falan. Ve çocuklar buradan nasıl kaçarız diye düşünmeye başlıyorlar. Bir de kapının dışında yani evin içinde bir bekçi var. Hı hı. Nasıl kaçarız diye düşünüyorlar. İşte bakıyorlar demir parmaklık kaçamayız. Tünel katsak çok uzun sürer kaçamayız. Sonra diyorlar ki biz niye kaçmak diye duruyoruz. Evden nasıl çıkacağımızı bulalım. Hı hı. Yani sözcükleri değiştirerek düşünme biçimini yani zihindeki haritayı aslında bir biçimde evet. düşünme haritasını değiştirerek olaya bambaşka bir açıdan bakıyorlar ve böylece yeni bir plan uyguları ve başarılı oluyorlar. Evet. Çünkü başka bir bakış açısı başka bir olanak. Kapıdan çıkabileceklerini fark ediyorlar çünkü <gülüyor> ve bunu sağlamanın yolunu arıyorlar. Bu anlamda kitabın yani çok beğendim bu iki özelliği evet. hani bunu bu kadar hissettirmeden çaktırmadan sanki sırf laf evliliği yapan boş konuşan bir yazarmış hissi vererek bir de size, evet. üstelik iş çektiği yazar demek. olarak evet. Bunu yapması çok keyifliydi. Fakat lafı tabii ki ben çok uzattım. <gülüyor> Şimdi Reda çıkan bu e, kitabı, Tempok'un İkizleri ve Parlak Fikirleri kitabını e, bizi arayan dinleyiciler, dinleyicilerimizden birine e, çekilişle armağan edeceğiz. Şarkı çalmaya başladıktan sonra. E, telefon numaramızı verelim. 0212-343-4040. Şarkı neydi? Şarkı da... Ee, animal, the animal boogie. Boogie. jungle. Come if you dare. What can you see shaking here and there? With a shaky shake here and a shaky shake there. What's that creature shaking here and there? It's a bear. She goes shake, shake, boogie woogie oogie. Shake, shake, boogie woogie oogie. Shake, shake, boogie woogie oogie. Shake, shake, boogie, woogie, oogie. That's the way she's shaking here and there. the jungle where nobody sees What can you see swinging through the trees With a swingy swing here and a swingy swing there What's that creature swinging through the trees? It's a monkey! He goes swing, swing, boogie woogie oogie Swing, swing, boogie woogie oogie Swing, swing, boogie woogie oogie, swing, swing, boogie, woogie, oogie. That's the way he's swinging through the trees The jungle in the midday heat. What can you see? Stomping its feet with a stompy-stomp here and a stompy-stomp there. What's that creature stomping its feet? It's an elephant! She goes stomp, stomp, boogie-woogie-oogie. Stomp, stomp, boogie-woogie-oogie. Stomp, stomp, boogie-woogie-oogie. Boogie, That's the way she's stomping her feet. Jungle where the trees grow high. What can you see flying in the sky? With a flappy flap here and a flappy flap there. What's that creature flying in the sky? It's a bird. He goes flap, flap, boogie woogie oogie, flap, flap, boogie woogie oogie, flap, flap, boogie woogie oogie. That's the way he's flying in the sky. In the jungle where the leaves lie deep What can you see learning how to leap With a leapy-leap here and a leapy-leap there Once that creature learning how to leap? It's a leopard! She goes leap, leap, boogie-woogie-oogie Leap, leap, boogie-woogie-oogie Leap, leap, boogie-woogie-oogie boogie, That's the way she's learning how to leap Jungle where there's danger all around What can you see slithering on the ground With a slither slither Evet, Red House Kids'den e, Templeton ikizleri ve Parlak Fikirleri kitabını armağan etmek için e, hala zaman var. Şimdi diğer kitabımıza geçelim. Evet, elimde e, Feridun Oral'ın son yayınlanmış kitabı var. Babaannem kimine Benziyor? Yapı Kredi yayınlarından çıktı. E, Feridun Oral'dan daha önce de bahsetmiştik radyoda da e, silinç ve küçük ejderhayı hatırlamıyorsam evet, anlatmıştık. Ee, Fevzi Noran çok sevilen e, yani, okurlarımızdan çok duyuyoruz. Çok sevilen ve çocukların çok beğendiği bir yazar. Ee, belli bir tarzı üsubu var ama bu kitapta her zaman yaptığı e, kitapların biraz daha dışına çıkmış. Çok farklı bir evet, çalışma bu, yapmış. Yani kapağı bile zaten anlatıyor hemen. Çok farklı evet, bir durum işte var. Yani. Evet Ben kapağından bahsedelim. Ee, bir tane kuzu görünüşlü bir büyük anne görünüyor. Yani <gülüyor> evet, evet. Bir, ya, bir tane büyük fotoğrafı... anne fotoğrafının üzerine e, çizgiyle bir onu bir kuzuya mı çevir, kuzuya çevirmiş. Yani. Evet yani <gülüyor> çok... burunun üstüne ve evet. burun çizilmiş. Kıvırcık işte, tüyler yapılmış kafasına. Ve babaannem kime benziyor diye bir soru sorulmuş. Ee, hikaye Ali adlı bir çocuğun hikayesi aslında. Ali e, e, hayvanları çok seviyor ve hayvan resimleri yapmaktan da çok hoşlanıyor ve e, babaannesi de ona masal anlatırken hayvan taklitleri yapıyormuş. İşte Ali'nin yaptığı hayvan resimlerini görüyoruz bu ilk sayfada ve arkasından bir babaanne fotoğrafıyla karşılaşıyoruz. Öyle siyah beyaz işte belki şey 1900'lerin başından kalmadığı evet. fotoğraf belki ve küçücük yuvarlak tel gözlükleri var ki babamın dedesinin bir fotoğrafı vardır. Aynı Aynen bu. bu. <gülüyor> gözlüklerden onun da varmış. Ya kıyafet de tabii çok çarpık. Hani, yakada bir broş falan. Evet ee, yüksek yatılı işte öyle robolu bir elbise. Ee, eski zaman. Aa, bu lafları vardı. ben söyleyemezdim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Robalı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve işte bu babaannesi Ali'nin. Ee, Baba annesi keçi gibi meyliyormuş, kedi gibi miyavlıyormuş, takma dişlerini takırda atarak <gülüyor> üşümüş penguen taksiği yapıyormuş <gülüyor> <vesaire>. <gülüyor> Ve çok eğleniyorlarmış. Ee, bir sabah Ali'nin aklına şöyle bir soru gelmiş. Dedesine gidip sormuş babaannem kime benziyor diye. Ve ondan sonra işte kitabın en güzel kısmına geliyor. İşte Ali süreyle bütün hayvanları sormaya başlıyor. Uzun kulaklı bir tavşana mı benziyor? Yoksa bir kediye mi benziyor? Sincaba mı? Kurbağaya mı? Diye çeşit çeşitli hayvanları soruyor. Ee, ve her sorunun altında dedenin yanıtı var. Babaannenin kulakları tavşan gibi uzun değil. Ama tavşanların çok sevdiği havuçlarda havuçlu kek yapıyor. Ya da işte babaannenin kedi gibi uzun bıyıkları yok. Ama bütün kediler gibi o da süt içmeyi çok seviyor. Ya da Babaanne bahçedeki bülbüller gibi ötmüyor ama sabahları kahvaltı hazırlarken çok güzel şarkısı arıyor diye her soruya bir yanıt var. Ee, ve benzetilen her hayvanın Ali tarafından çizilmiş e, bir resmi var. Karşı sayfadaysa e, o, e, en başta gördüğümüz babaanne resmi vardı ya fotoğrafı. O fotoğrafın üstüne kafasına yani oradaki hanımın kafasına Ali'nin sorduğu hayvan hangisi onun. Kafası yapıştırılmış, boyanmış. Yani yapıştırılmış derken, evet, gözler çünkü yine yani, ha, yoo, Yok, o, gözler de değişiyor. Yani, evet. e, babaannenin saçları biraz görünüyor belki ama Aha, evet. işte, tavşan bir anda bir e, kızıl renkli evet. bir tavşan olmuş kafası. E, arkadan bir tekir kedi olmuş. Bir tane sincap olmuş. A, arkasından kocaman Kucuk. kuyruğu görünüyor. O, o sayfanın çerçevesi de bence çok eğlenceli. Evet, şimdi ondan da bahsedeceğim. E, ve her sayfada işte e orada Firuzun oralıma bildiğiniz çizgisini görüyoruz. Yani onun o doğa bitimlemeleri benim çok hoşuma gidiyor. Çok e, hoş bir doğa manzaraları çıkar Firuzun Oralı'nın kitaplarında. işte bitkiler, Aha. böcekler, kuşlar yani canlıların tümünü ayrıntılarıyla resimler. Burada da işte tavşan sayfasında bir havuç Yukarıda e, küçük bir tavşan var yine bir bitki var bu ne olduğunu ama bilmiyorum bitki ama işte, köküyle bitki köküyle görüyor. Evet, yani, da yeşil saplarıyla evet, görüyor. Yani bir botanik Aha. sayfası gibi işte mantarlar var bir tuğ var karnabahar var birkaç tavşan daha var ve yani tavşanla ilişkili olabilecek bitkiler, e, bitkiler evet. e, ya da o, o tarşanın yaşadığı coğrafyaya ait e, doğadan parçalar var işte kedili bölümde e, kedinin işte o, e, kedinin, e, mesela bir faksıda kedi otu var. E, kedinin patileri, oyuncak fare gibi e, şeyler var. E, yani burada her sayfada mesela şey kurt kurta da benziyor diye sorduğu yerde büyük anne kılığına girmiş bir kurt var. Yani kılığına <gülüyor> evet. şıklı kızları göndermeye tepet de var tepet zaten var. orada. İşte e, karlı bir manzaranın içinde işte kış sahnesi bir kurt var. Baykuşlu bölümde ağaç kovuğuna girmiş dolunayda görünen bir baykuş, bir yumurta. Yani o hayvanlarla ilgili konuşulabilecek bir sürü malzeme sunuyor burada bize Feridun Oral. Ve hem hikaye çok eğlenceli, babaanneyle ilgili bir sürü şey öğreniyoruz, hayvanları görüyoruz. Bir yandan işte doğayı, bitkileri tanıtıyor ve sonunda peki babaanne kendi kime benziyor diye Ali'yi bağlıyor. O, o sahnede işte babaannenin ortada yine fotoğraf, portresi ve etrafında bir sürü hayvan işte zebra, maymun, leylek aklına gelir, ne, ne gelirse hepsini e, sıralamışlar ve babaannenin aslında e, tabii ki Ali'ye benzediğini <gülüyor> <gülüyor> söylüyor dedesi. O da senin gibi hayvanları çok seviyor ve en çok seni seviyor diye karşısında da Ali'nin fotoğrafı var ki bu muhtemelen ya hayda yani. Çocuk fotoğraf olduğunu düşünüyorum. Kitapta herhangi bir açıklama yapmıyor böyle ama kitabın en başında Kinyenin yukarısında Aliye ve hiç görmediğim babaanneme hmm. diye bir ithaf var. Bu e, yaşlı hanımefendi de e, sanıyorum Kirilenin oralı e, babaannesiymiş e, ve böylece yani bir eski bir fotoğrafta çok keyifli, çok farklı bir çocuk kitabı ortaya çıkıyor. Enfes, yani, yani. yani çok besleyici bir çocuk kitabı. Bir sürü yere gönderme yapan, bir sürü kapı açan evet, ve yani, aslında bunu herkesin evde kendi kendine yapması da çok mümkün yani bu, böyle evet, bir albüm. Yani a, albüm yapılabilir, laf laf açabilir. Yani her hayvandan yeni bir şey, yeni bir öykü, o hayvanla ilgili bir e, kendi albümlerini oluşturabilirler çocuklar. O bitkiler ve e, doğal yaşam ortamı ile ilgili. Eski fotoğraflardan görüyorsun yani. Ya evet, bir nereye ama çok bu güzel Çok bakıştı. yaratıcı, çok keyifli bir fikir ee, ve çok iyi denglenmiş yani. ortaya çok güzel bir ürün çıkmış. Peru'dun oralım babaannem kime benziyor adlı kitabı yapı kredi yayınlarıdan e, çıktı bu kitap. E, 2013 senenin bu başında senenin başında çıktı. çıktı. Şimdi e, bu haftaki süremizin sonuna geliyoruz artık. E, Vedat Kizden çıkan Templeton İkizleri ve Parlak Fikirleri adlı kitabı e, dinleyicimiz Özlem Ergene e, göndereceğiz. Kendisiyle yayından sonra da bağlantı kuracağız. E, bu haftalık bu kadar süremizin sonuna geldik. Evet haftaya e, herhalde siz stüdyoda olmayacağız. Herhangi bir şey olmasız stüdyodan yayınımıza devam edeceğiz. Açık radyoda olacağız. E, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulannlar Banu Aksoy ve Yıldray Karagüc. Kitap dostu sizin okulu sundu.